Allahü Rhammân Râhim. Alhamdülillâh Lâ zî râdhâ. Ve salât ve salâm ﷺ Ve ﷺ ve ve aṣhabî ve azvâjî ve âulâdî ve atbaḥ jma’în. Rabbı nafthâh ﭘi ve ﭘi nıqom nana ﭘi lḥakk <Sessizlik> ﭘi ntaḫal Allah meftah bil hayr Vaktim bil hayır. Çok değerli, çok şerefli Dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz Ve buraya kadar teşrif eden, zahmet Buyuran hanım kardeşlerim Hepinize Allah'ın selamını Bereketini ve rahmetini ilahi bir nimet olarak takdim ediyorum Allah bizi selamsız Rahmetsiz ve merhametsiz yaşatmasın. Ailemekteki programımız enerji dolu özelliğiyle yapımcı, rahatlatıcı, çevre açılımında hormonu olmayan dünya ve ahiret ayağını ikiz kardeş kabul etmiş. Bilgilendirilmesi rahat, yönlendirmesi lazım ve uygulaması önemli olan bu forumun her dersimde dua olarak söylüyorum. Ülkemiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olması müce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm ulusların, devletlerin altyapısını oluşturan çekirdek aile demiş olduğumuz ailenin karı koca hayatını geçirmiş olduğu ev kimliğini değişik yönleriyle, değişik versiyonlarla size takdim etmeye çalışıyorum. Artık bu dersimin Son iki bölümünü tamamladıktan sonra inşallah bu sefer de evin içerisinde Ceryan diyecek anne, baba kimliğini ve çocuklarla beraber müştereken ele almaya çalışacağım. Şimdiye kadar 32 ders olarak yapmış olduğum dersimin, Karı-kocayı ilgilendiren ev hayatının, önce erkeği ilgilendiren, daha sonra hanımı ilgilendiren bölümlerini son kez altını çizercesine, tekit ederek, pekiştirerek, unutmuş olduğumuz bölümler varsa tekrar hatırlatarak iyice beyninize, gönlünüze bir pozitif enerji gibi girercesine örneklemelerimi, ifadelerimi, cümlelerimi ayrıntılı hale sokmadan özet halinde takdim etmek istiyorum. Bu ustaki vereceğim temel konu yeter ki bir evde yöneten ve yönetilen belli olsun. Bir ev ki yöneten de yönetilen belli olduğu zaman o evde problem aza iner veya problem yok olur. Tüm ev içi problemlerinin sebebi içerisinde yaşamış olduğumuz ailenin yöneticisiyle yönetilen arasındaki bu dizayn, irtibat, siklasyonun olamamasından kaynaklanıyor. O evde birinci derecede sorumlu üstlenmiş olan erkek, Bey. İkincisi ise kadın yanı hanımefendi olan kardeşimizdir. Bir ev idare etmek, yönetmek bir devleti idare etmek kadar önemli, ehemmiyetli ve risklidir. Ama neticesi çok mükafatlı, çok ödüllüdür. Bu da Allah tarafından verilecek bir ödül. Şimdi biz önce bu dersimizde evlemiş olan bir kardeşimizin yönetim kimliğini Sonra baba kimliğini Sonra koca kimliğini Sorumluluklar maddeleriyle masaya yatırmak istiyorum Bu evin Tarif etmiş olduğumuz evin Yöneticisi olarak Kardeşimizin Önce bir hakim gibi Bir hakem gibi rol üstlenmesi gerekiyor En önemli noktadan bir tanesi budur Evin reisi Evin hizmetkarı evin kavvamı, evin kocası, evin babasın Ne derseniz deyin, ilk adımında bir hakim gibi adil olması gerekir. Adil kocalar hanımlarının gönüllerini fethetmekte zorlanmazlar. Bakımdan adil baba, adil koca, adil yönetici hep fethetmiştir. Adalet ve fetihten mahrum olanlar ise işgal etmişlerdir. Aynı zamanda Hakem rolünü süreceklerdir. Hakem, futbol sahasında hakem vardır. Takımları takip eder, kontrol eder, denetim yapar. Kim suçlu, kim suçsuz. Bazen kırmızı, bazen sarı renkli kartlar gösterir. Tıpkı bunun gibi bazen baba ev atmosferi içerisinde bir hakem gibi, bazen adil bir hakim gibi icraatını, uygulamalarını sürdürmekle mükelleftir. İkinci olarak paylaşım ahlakına sahip olması gerekir. Bak ahlak diyorum. Paylaşmak. Evini paylaşmak, hanımını paylaşmak, hanımının sevgisini, ilgisini, kederini, üzüntüsünü paylaşmak. Bu veren insanların yapacağı bir iştir. Kendisinden taşmış, vakıf insan olmuş. Önce kardeşim sonra ben diyecek kadar Faziletli bir seviyeye kazanmış olan insanların temel özellikleri paylaşım ahlakıdır. Ekmeğini paylaşır, sevgisini paylaşır, rahatlığını paylaşır, yemesini, içmesini, gezmesini, giymesini her şeyini paylaşır. Bundan dolayı evin dışında bir yemek yemiş olsa yemeğin aynı şeklindeki kalitesini, kalorisini düşünür, evdeki hanımına da getirmek ister. Bu bir paylaşımın göstergesidir, ibre göstergesidir. 3. olarak Ev yönetiminde sorumluluk hususuna birinci derecede kendisidir. Yani evlemiş olduğu hanım kendisinin muavini. Evde beraber olduğu müddetçe yöneten erkek yönetilen ise hanımdır. Erkek evden çıkar çıkmaz otomatikman yönetim hanıma geçmiş olur. Bir başka konu ise bu evde karı koca hayatında tespit etmiş olduğumuz Arayışmak, aşmak, mesafe koymak, karı koca arasında küskünlüğü, kavgayı, hatta soğuk yüzü boşanmayı dahi altyapısı oluşturan kelimeleri seçmeye çalıştığım bir tanesi bunların kötü söz. Her ne kadar atalarımız kötü söz sahibine aittir deseler de bir erkek hanımına, hanımla erkeğine o Allah kelamının çıkmış olduğu, doğru kelimelerin çıkmış olduğu, Dudaklarına o kötü kelimeleri, kötü deyimleri, kötü kavramları koymaması gerekir. Kötü söz, kötü söz. İkincisi baskı. Baskıyla bayatmayla yeryüzünde hiçbir devlet, hiçbir kurum başarılı olamamıştır. Askeri kuvvetiyle, silah kuvvetiyle ne kadar baskı yaparsan yapınız, ne Rusya'sında ne Almanya'nın da ne Amerikası'nda Dünyanın hiçbir yerinde Baskı ile bir devlet Rejim ve sistem olarak Başarılı olamamıştır Bunu siz küçültün, küçültün getirin Ev ortamına bir erkek Hanımına karşı baskıcı olduğu müddetçe O evde huzur Mutluluk tarihe karışmıştır Ve nihayet dayak Ki geçtiğimiz Dersde üzerine durmuş olduğum Bu sevimsiz gibi gelmiş olan kavramı ve kelimeyi biz her zaman için aile hayatında sürekli devre dışı tutmak ihtiyacını hissetmiş oluyoruz. İçerisinde bulmuş olduğumuz zamanın ve mekanın ve gelişmenin şartları bunu gösteriyor. Yani bizim çocuklarımız babasının annesini, annesinin babasını kötü sözlerle veya dayakla bir fotoğrafını görmesin. Hatta hatta karı koca çocuklarının önünde eğer dövüşmüşlerse lütfen barışmasın da yine çocukların önünde yapsınlar. Bir hata olarak çocuklarının önünde bir kavga yapılmış ise mutlaka bunun düzeltilmesi, ıslah edilmesinin görüntüsünü çocukların önünde yapsınlar. Daha hoş olur, daha güzel olur. Beşinci olarak evin yöneticisi olan insan yani baba ve koca durumda olan kardeşimizin tüm aile fethelerine karşı örnek ve rehber olması gerekir Tarihi seyirde İslam tarihinde Tüm liderler Hem örnek olmuşlardır Hem de Rehberlik yapmışlardır Bütün peygamberler Hem örnektir Hem de rehberdir Bizim rehberlerimiz Örneklerimizdir Örneklerimizde rehberlerimizdir Böyle olunca da 80-90 metrekarede yaşamış olan bir erkekte beklenen koca olarak baba olarak en güzel vasfı hem örnek olması hem de rehber olmasıdır. Bir başka sorumluluğunu hatırlamış olduğum konu evde haklı veya haksız kelimelerinden ziyade yaşamış olan olumsuz bir şey varsa acaba bunun teraziye koysak doğru muydu, yanlış mıydı? Aile hayatında haklı haksız kelimeleri iticidir haklı haksızların ayırt edilmesi mahkemede olur sevgiyle muhabbetle merhametle birbirlerine bağlamış olan karı koca otururlar burada acaba ben mi hata yaptım siz mi hata yaptınız acaba bunun doğrusu ne medeni ailelerin duyarlı ailelerin birbirlerini seven ailelerin saygılı olan ailelerin tavırları budur öbürü itici sen haksızsın, yok ben haklıyım, ben haklıyım, sen haksızsın. Bu kavgaya davetiye çıkaran bir tavırdır. Olayın bir başka yönü, evde hiçbir zaman taraf olmaz. Yani kızına taraf, erkeğine taraf gibi bir taraf olma noktası yoktur. Mümkün mertebe babalar yönetimde, yönetim kimliğinde elinden geldiği kadar... Kız ve erkek çocukların arasına bir ayrımcılık tavrını sözünü ortaya koymayacaktır. Hatta İmam Muhammed dahi büyük İslam hukukçusu bir baba sağlığında evlatlarına mal verecekse eşit versin diyor. Vefatından sonra ikili birli taksimat olur ama sağlığında bir baba kız evladına 100 lira veriyorsa erkek evladına aynı 100 lira versin. Eğer imkanı var da bir baba erkek evladına bir ev veriyorsa kız evladına da bir ev versin. veler ki kız evli olsun. Evinden gitmiş iki çocukluğu bir anne olsa dahi babalar bu hususta kız erkek ayrımı hususunda çok hassas, çok dengeli hareket etmek mecburiyetindeler. Sekizinci bir sorumluluk hatırlatmak olarak söylüyorum. İdarecisi yönetimi altındaki olan kimselere karşı her zaman barışıktır. Yani evin içerisinde hanımefendi hep sevginin temsilcisi, erkek de mümkün mertebe hep barışın otoritenin temsilcisi olarak bulunmaktadır. Çünkü bu husus bundan sonra gelecek bir konuyla örtecek bir konudur. Bu da güçlü olan insanlar sürekli affederler. Bir insanın, bir dernek başkanı, bir vakıf başkanı, bir devlet başkanı, bir aile reisi, vatandaşını, tebaasını, üyesini ufak tefek mevzularda ceza değil de affediyorsa onlar çok kuvvetli insanlardır. En kuvvetli Allah olduğundan dolayı Allah kullanı affeder. Allah'ın kuvvetli olmasının bizim için... Öğreneceğimiz bilinç ve şuur altına koyacağımız temel bilgi Allah çok büyüktür. Çünkü çok affeder. Çok affeder. Öyle affeder ki 30 sene 40 sene hayatını küfürle inkarla geçirmiş olan insanlara mesaj gönderir Kur'an'ında. Ey küfredenler! Allah'ın gönderdiği kitabına küfredenler, farzlarına küfredenler, emirlerine, sözlerine küfredenler dikkat edin. Eğer siz pişman olur. Tövbe derseniz Allah sizin geçmişteki yaptığınız tüm küfri konuları, sözleri affeder diyor Allahu Teala. Niye? Büyük Allah. Kuvvetli olan Allah. Öyleyse bir erkeğin kuvvetli olup olmadığını ne zaman biliriz? Affetme özelliğine kadardır. Hanımının ufak tefek mevzularına kör ve sağır olan, gördüğü zaman da sürekli affetmeye çalışan erkek kuvvetli bir koca, kuvvetli bir erkektir. Ama her görmüş olduğu olumsuz, kendisine göre negatif olaya karşı problem çıkaran, problem yapan kocalarsa zayıf karakterli insanlardır onlar. Öyleyse bunu şöylece özetleyebiliyorum. İdarecisi altında bulunan baba ve koca durumda olan kardeşlerimiz, ailesiyle barışık, güclü olduğundan dolayı affeden, ve ani kızmalar ve aceleye yönelmeden cezalandırma yöntemine gitmeyen ve bu şekilde de kendisini zayıf bir koca olarak hanımına böyle kendisini tarif etme özelliğinden uzak olan erkeklerdir. Yani bir kadın kocasının hep kuvveti görsün, hep kuvvet görün çünkü hanım kocasının kuvvetine iltica edecek. İmkanlarına iltica edecek ve otortesine iltica edecek. Sığınacak. Bu onurlu sığınmanın erkek tarafını ilgilendirilirse hanımının her zaman süllerim, sevgisine, muhabbetine ve cilvesine sığınacaktır. İşte dengede böyle kuruluyor. Düşünün şimdi bir evde bir karı koca var. Hanım kardeşimiz Evlemiş olduğu beş aylık, altı aylık, sekiz aylık, iki yıllık kocasının otoritesine kuvvetine, adaletine sığınıyor. Buna karşılık koca da, beyefendi de ne yapıyor? Sekiz, dokuz aylık hanımının sevgisine, cilvesine, muhabbetine sığınıyor. Bu dengeyi kurmadığınız zaman kadın ev işlerine kendisini verir. Erkekte kendini kapıdan dışarı atmaya çalışır. Biri eşiyle evlenmiştir, öbürü işiyle evlenmiştir. Hanım kardeşimizin işi gücü iştir. Kaptır, kacaktır, halıdır, penceredir, pervazdır. Ona buna meşgul olur. Kocasını ikinci plan atmıştır. Koca kardeşimiz de, bey kardeşimiz de hanımın ikinci planı atmıştır. Gelsin benim dükkanım cürom, günlük cürom. Gelsin arkadaş çevrem diyerek o da kendini dışına atmıştır. İşte bunları bu acı sonu yaşamamak için Erkekler üzerine düşen bu sorumluluk, yönetim sorumluluğunu çok iyi anlamalı, çok iyi kavramalıdır. Bir baba olarak konuya bakıyoruz şimdi. Bir evi idare etmek, devleti yönetmek kadar önemlidir konu başlığımızdan. Evin yönetici olan erkek şimdi evin babası olarak iş başı yapacak. Evin babası olma özelliğinin birincisi, otoriteyi temsil eder. Bu husus adaletiyle, merhametiyle temsil edildiği zaman güzeldir. Yoksa Hazreti Merah Efendimiz bu konuya gerekli çözümü getirmiş ve müdahale yapmıştır. Erkek, evinin dışında erkek gibi, evinin içerisinde çocuk gibi hareket eder diyor. Çocuksuz hareket dahi erkek otoritesini ihlal edici Zedeleyici tavırlardan kaçınmak gerekir. İşte bunun sebebi de o adaletli tavır, çocuksuluk iş yaptığı dahi kendisinin kimliğini hiçbir zaman zedeletmeyecek ve sıkıntıya sokmayacaktır. Yine evin babası olarak eğitimde birinci derecede sorumluluğu babalara aittir. Bunu inşallah doğumla bir karı kocanın hayatında 9 ay sonra dünyaya gelen teşrif eden çocuklu bir aileyi anlatırken daha detayına girmiş olacağım ama şu anda ön bilgi olarak veriyorum ve mevzumun da son bölümlerine geldiğim evi bağlantılı bu mesajlarımın bundan dolayı eğitimde birinci derecede sorumlu olan da evin babasıdır yine evin babası olarak çocuklarına karşı bazen baba gibi bazen kardeş gibi bazen de Arkadaş gibi tavır alır. Ben tavsiye ediyorum sizlere. Yani ailemizdenimizin bazı logoları vardır. Dünyanın neresine götürsen götürün değişmez. Şimdi Hasret Efendi'mizin söylemiş olduğu sözü ben defalarca söyledim. Şu dudaklarından belki yüzlerce defa çıkmıştır. İster bunu Rus ailesine anlatın, ister Amerika'na ailesini anlatın, ister Suudi Arabistan'a gidin, Arap kardeşimize Müslüman kardeşimize anlatın. Kim anlatsa anlatınız. Bir baba, bir baba, dünyaya gelen çocuğuna 7 yaşına kadar bir oyuncak oynar gibi oynuyorsa Hani çocuklarımız elle bir oyuncak olur ya O oyuncakla çocuk ilişkisine bakın Bir babanın canlı çocuğuna karşı bu beden dilini, gönül dilini, sevgi dilini, mimik dilini hep bu şekilde yapacaktır Çocuk geldi 8 yaşına 8 yaşından 15 yaşına kadar da arkadaş olacaktır. Koluna girecek, güreşecek. Onunla arkadaş nasıl olur? Beraber yer, beraber gezer, beraber spora çıkar. Hadi bakalım eşofmanların yine evladım. Sene bir, 300 metre bir koşu yapacağız. Hadi bugün daha tırmanacağız. Arkadaşın çünkü senin o. Bir arkadaşın diye bir arkadaşa yapması icap eden şakalaşmalar, ilgi, alaka, sevgi, muhabbet. Baba bunu Oğluna tattırıyor. Zerk ediyor adetâr ruhuna. O, o çocuğumuz da babasıyla besleniyor daha doğrusu bu tavrından dolayı. Babasının dört göze bekliyor. Akşam olsa babam dükkandan gelse, ofisinden gelse, evinden gelse diyerek çocuk böyle sürekli babayı bekliyor. Çünkü arkadaş bir baba vardır. Ne oldu şimdi yaşı geldi 15'e dayandı. 15'e gelir gelmez de diyor ne diyor hasta efendimiz? Artık o sizin Düşünce dünyanın seviyesine gelmiş. bakış sizin kadar seviye kazanmış. Olayları, eşyaları, gidişatı takip etmekte, yorum yapmakta senin kadar bir mantığa, senin kadar bir kariyere sahip oldu. Öyleyse sen artık oğlunla kızınla istişare yapmaya başla diyor Hazreti Efendimiz. Şimdi beni dinleyen, izleyen tüm kardeşime söylüyorum. Lütfen, şu anda evinizde 18 yaşında kızınız varsa... Lisede okuyan 17 yaşında evladınız varsa bu ölçüyü terazi kabul tartın bakayım? Sizler de aynen çocuklarınızla 7 yaşına kadar, kadar oynaştınız mı? 15 yaşına kadar arkadaş oldunuz mu? 15 yaşında aslında onlarla istişare yatıyor musunuz? Yani danışıyor musunuz? Bunlar yapın eğer çocuğunuzla tekrar problem varsa gelin onun muhasebesini burada yapalım. Biz bugün yaptığımız hataların cezasını şu veya bu sebeplerden dolayı faturasını ödüyoruz. zamanda çocuklarımıza biz isyan ettik. Şimdi çocuklarımız bize isyan etmeye başlamıştır. Ne ekersen onu biçersin. Ama farkında değil. Bir baba bir anne iki yaşındaki üç yaşındaki beş yaşındaki çocuğuna isyan ettiğinin farkına varmadı. Çocuk bölümünde bunların ispatını yapacağım isterim inşallah. Yine babası, evin babası olarak, örnek bir baba olarak çevrecidir. Çevreyi tanıtmakta birinci derecede sorumludur. Babalar çocuklarını alırlar, çevreyi tanıtırlar. Yolu, kaldırımı, bahçeleri, parkları, trafik işaretlerini, alışveriş merkezlerini, camileri, kiliseleri, bahçeleri ne varsa şehrin içerisinde sosyal açılımına sebep olacak gözüne gönen ne takıldıysa gibi yerler hakkında çocuklarına bilgi verir. Tarif eder. Ve böylece çevreci baba çocuğunu sosyal insan olma seviyesine doğru hızla çıkartmaya başlamıştır. Yoksa talimatlarla, direktliklerle, kurallıklarla bu iş olmaz kıymetli kardeşlerim. Ve evin babası olarak son beşinci görevini takdim ediyorum. Eğitimde sorumlu olduğu bu sorumluluğunu eşit olarak, hanımıyla eşittir ama görevleri farklıdır. Görevleri farklı, sorumluluğu eşit olan bir aileyi tarif ediyorum şimdi. <gülüyor> Mutfakta karı koca sorumlulu eşittir. görevler farklıdır. Biri getirir, öbürü pişirir. Bakınız aile hayatında hep sorumluluk eşit, roller farklıdır. Görevler farklıdır. Ama sorumluluk eşit. Yani kapınızın önüne çıkartmış olduğunuz ayakkabının boyası alınacak ise hanımın ve erkeğin sorumluluğu burada eşittir. Hanım hatırlatır, erkekte getirir. Bak ne yaptı? Hatırlatmada görev hanıma düştü. Çarşıdan alıp getirmekte erkeğe düşmüş oldu. Ve hatta getirmiş olduğu bir elektrik faturasını muhafaza etmek kocası geldiği zaman ona vermek sorumluluğu kime aittir? Hanıma aittir. Hanım bunu alır. Bir mektup zarfı gibi. Efendim bunu al fatura yatır der. Efendi alır bunu götür yatırır. Ne yaptı şimdi? Bir faturada sorumluluk eşit oldu ama görevler farklılaştı. Biri muhafaza ediyor diğerisi götürüp faturasının parasını ödüyor. Şimdi siz bunu çoğaltın. Tüm aile hayatımızın girdisini çıktısını artısını eksisini yanlışını doğrusunu karı koca hayatında sorumluluk eşit, roller farklıdır dediğiniz zaman hayat çok güzel. Paylaşımla var, ahlakla var, sevgi de var, muhabbete var. Varlığımızı kabul etmek var. Varlığımızdan iftihar etmek var daha doğrusu. Bunlar siz de aile hayatını siz sevgiyle, muhabbetle tarif edemezsiniz. Ne dersiniz? Zorlamadır. Bu kültürel bilgisidir. Ben ailenin kültür bilgisini vermek istemiyorum size. Ailede Olması icap eden bir dünyayı sizlere hatırlatmaya, anlatmaya çalışıyorum. Mesela tasavvufun bir kültürü vardır. Bir de uygulaması vardır. Kitaplar okursunuz, yüzlerce kitap okursunuz. Bu bilgidir, tasavvuf bilgisidir. Ama bunun uygulaması ayrı bir yöntemdir. Tıpkı aile hakkında yüzlerce kitap okuyabilirsiniz. Gazetelerden, dergilerden, şuradan, buradan her kitap okuyabilirsiniz. Bu bir kültürdür. Bu kültürün eğer yönlendirme ve uygulama imkanı yoksa depo yaparsın beyninizde orada durur öylece. Öyle bir kültür olsun ki sizi sorumluluk kimliğinize yönlendirsin ve sizi uygulamaya götürmüş olsun. İşte eğitimde bundan meydana geliyor. Eğer siz ben öğrenci eğitiyorum. Ben mahalledeki hanımları çağırdım caminin bodrum katında veya bir okulun müsait odasında eğitiyorum diyorsanız 3 vazife yapıyorsun demektir. Doğru bilgi veriyorsun. Verdiğin bilgi çağırmış olduğun hanımları yönlendiriyor. Ve yönlenmiş olan bilgilerde onları uygulatmaya götürüyor. Bunlardan mahrum olan şey sadece kupkuru bir bilgidir. Ve nihayet evin kocası olarak üçüncü son bölüme gelmiş oldum. Tekrar diyorum bir evi yönetmek, devlet yönetmek kadar önemlidir. Faziletlidir. Bu statüde erkekler yöneten, hanımlar yönetilen bir statü kazanmışlardır. Bu Allah'ın buyruğu ışığında, Allah'ın kelamı istikametinde dizayn edilmiş olan bir tertiptir. Bu Rabbani tertibi hiçbir zaman hiçbir kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Öyleyse evin kocası olarak bu erkek kardeşimizin de 8 maddelik bir görevi vardır. Ben bu görevlerini sadece hatırlatıyorum. Çünkü bunlar ihlal edilirse mesela baktım evin yöneticisi olarak 10 maddelik görevi var. Özet olarak evin babası olarak 5 madde etti. 15. 8 daha vereceğim. 23 madde. 23 maddeyi siz evinize, hanımınıza, oğlunuza uyguluyorsanız ahirette mizan başında sorgulama çok kolaydır. Yok bununla da sınıfta kalırsak ciddi söylüyorum iş işte zaman şu yakamızdan tutan bir hanım, sulbülden gelen bir kızımız veya sulbülden gelen bir çocuğumuz hakkımı istiyorum bu adamdan ya Rabbi babamdı bu benim. Hakkımı istiyorum bu adamdan ya Rabbi bu benim kocamdı diyecek. Böyle davacıları davaları karşımıza göreceğiz. Allah'ın zorunda 30 sene, 40 sene karı koca hayatı yaşa, kol kola cennete girmek varken bu sefer de davalı ve davacı olarak hesap gör. Değer mi bunlar arkadaşlar? Daha imkan var. Çünkü ölmedik. Hala bedenimizde Allah'ın üflediği ruh duruyor. O ruh bizde kaldı müddeti daha çok iş yaparız biz. Yeter ki bunun farkına varalım. Zararın neresinden dönersek o kârdır. Sözünden hareket ederek şimdi evlilik hayatında yönetim bölümünü veya babalık bölümünü sıkıntıya sokmuş kardeşlerim varsa bundan düzeltmek için söylüyorum. Ve nihayet şimdi Kocalık kimliğimizle elde edeceğimiz sekiz özelliği de takdim etmek istiyorum. Birincisi her erkek kardeşim evlenmiş olduğu hanımını dinde kardeş olduğunu bunu itikadi bir boyut gibi muhafaza etsinler. Lütfen evlenmiş olduğum hanım benim öncelikle din kardeşimdir diyeceksiniz. Bu lafta kalmayacak icraata girecektir. Birincisi bu. Bu inanç haline geldiği zaman bu kelam, bu cümle, bu söz inanıyorum ki hayliyatının bir devrimini, bir inkılabını üstlenen bir sözdür bu. Ama farkında değiliz. İki, nafakadan sorumluyuz biz. Yemesinden, giyinmesinden ve oturacağı, barnacı evinden sorumluyuz. Biz bunu nafaka diyoruz. Bu sorumluluğumuzu hiçbir zaman ihlal edici, ihmal edici noktaya gidemeyiz. Ama mevcut imkanlarla imkanımız neyse o imkanlar sınırında sorumluyuz ve nafakadan tek sorumluluğunda biz. Evin kocası olarak küfür konusunda çok hassastır. Küfür demek denklik demektir. Denklikte bir sıkıntı varsa yani sen Ziraat Fakültesini bitirmiş bir ziraat mühendisi evlenmiş olduğunuz hanım da ortaokul mezunu veya ilkokul mezunu bir hanım. Bu dış görüntüsü, zahiri görüntüsü küfüvde yani denklikte sırıtıyor. Bir üniversite mezunu, diğeri ilkokul veya ortaokul mezunu diyorsunuz. İşte bu evlilik hayatında bu sıkıntıyı, bu boşluğu doldurmak o kadar zor değildir. Çok kolaydır. Bu boşluğu doldurmanın da iki formülü var: danışma ve dayanışma. Karı koca hayatında danışma ve dayanışma olduğu sürece, ister kızımız üniversite mezunu olsun erkek emlak ilkokul mezunu, ister erkek üniversite mezunu olsun kızımız ilkokul mezunu, bu kaos bu boşluk hemen kapatılıveriyor. Bu boşluk nereden açılıyor? Danışma ve dayanışma olmadığı zaman. Bir kibirlenebilirsin, kibirleniyorsun ha. İşte olmuş ama olmadı. Ayak bağlıyor bana. O bir başka devrin insanı. Ben başka devrin insanım. Ben çağdaş bir dünyayı hazırlıyorum kendisine. O hala anasından babasından görmüş oldu dünyayı benimime getiriyor gibi kararlı cümlelerle sonuç cümleleriyle aile hayatını düzene sokmak mümkün değildir. Onun Allah Resulü'nün çocuklarla istişaresi vardır. Gençlerle istişaresi vardır. Kadınlarla istişaresi vardır. İşçilerle istişaresi vardır. Yani toplumun tüm katmanlarına Allah Resulü müracaat yapmış ve istişare yapmıştır. Hiç ihtiyacı olmadığı halde Allah Resulü toplumun her kesimiyle bir istişare yapmış ise bu bize büyük bir kapaçmıştır. Hiçbir kimse kendisinde Bilgiden dayanan bir renk görmesi gerekir. Hele hele evlilik hayatında. Öyleyse küfür konusu, denkli konusu tekrar tekrar söylüyorum. Danışma ve dayanışma. Sen zenginsin kardeşim. Almış olduğun hanım da fakir olabilir. Dayanışma yapsana. Senin evlemiş olduğun, hanımının ağzına koymuş olduğun lokma bile peygamber tarafından sadaka olarak ilan edilmiş. Bu kibirlik neye gerek? Bu benlik yakışır mı sana hiç? O evlenmiş olduğun hanımının senin yüzüne bakarak bir tebessümün maddi değerini sen başka bir yerden satın alabilir misin? Psikolojik dünyana yerleştirmiş olduğu o sevgi gülücüğünün karşılığını bir başka yerde bulabilir misin? Mümkün müdür? 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık hayatınızı bütünleştirmiş olduğunuz hanımınızın böyle... İblima kültürüne bakarak değil, vahiy kültürüne bakarak doğru bilgilerle kendi geliştirmiş olduğu kimlik danışmayı ve dayanışmayı getiriyor. Danışan ve dayanışma içerisinde olan aileler çok ama çok mutlu ailelerdir. Bu cümlenin içi neyle dolduruyorum? Yüzlerce aileyle dolduruyorum. Çünkü Türkiye'de ben yüzlerce aile gördüm. Kocası doktor, hanımı ev, ev hanımıdır. Ama mutlu bir aile. Kocası müteahhit. Hanımı bir ev kızıdır. Ama mutlu bir aile. Hanım üniversite mezunu. Erkek Orta terte Çok mutlu bir aile. Hepsi İzmir'de gördüm. Malatya'da gördüm. Alanya'da gördüm. Hatta Manavgat'ta gördüm. Çok açık belgeleri var bunun çünkü. Ama hepsi mutlu. Hepsi mutlu. Niçin? Danışma var. Ve dayanışma vardır. Geçiyorum bu konuyu zaruri ve ihtiyaç duyulan her şeyin temininden sorumludur zaruri ve ihtiyaç duyulan her şeyin temininden evin kocası sorumludur ev dışı hizmetlerini büyük bir sorumlulukla yürütür biraz hızlı geçeceğim çünkü zamanımda daralmak üzere bir erkek koca olarak evin kocası olarak hanımının beyi olarak ev dışı hizmetlerini büyük bir sorumluluk ve duyarlılık ile takip eder ve yürütür. Böyle kocalarda baş kakıncı diye bir söz veya bir bakış veya bir yüz hattı bulmak da mümkün değildir. Altıncı görevi evin kocasının hanımını manenle madden rahat ettirecek bir evin teminden sorumludur. Demek ki bir hanımın oturacağı evin iki özelliği var. Madden ve ve manen rahat edecek. Bir hanımefendi gelmiş olduğu aile ortamında hesaba katarak yaşamış olduğunuz devrin dönemi şartlarını hesaba katarak imkanlarda fazla zorlanmamak şartı ile hanımlarınızda oturmuş olduğunuz evin hem maddi kimliği hem manevi kimliği hanımınızı rahat ettirmek durumundadır. Bu da hanımınızın sizin üzerindeki bir hakkıdır. Bu hakkı hiçbir şekilde hiç kimse ihlal edemez. Olay sadece madde boyutuyla değil, mana boyutuyla el alıp ve değerlendirmelidir. Yedinci olarak tüm erkek kardeşlerimi burada bir daha tekrarlıyorum ki hanımınıza karşı olan üstünlüğünüz fazilete yönelik bir üstünlük değil, göreve dayalı bir üstünlüktür. Bunu bütün erkeklere feminizmin ana Takılarak kadınları ve erkekleri tenkit edeni eleştiren tüm zihniyet sahibi insanlar söylüyorum. Karı koca hayatında üstünlük fazilete sevaba dayalı bir üstünlük değil. Göreve ve sorumluluğa dayalı olan bir üstünlüktür. Bu üstünlüğün dengesinde Allah kurmuştur. Allah çok adildir. Ne kadına haksızlık yapar Allah ne de erkeğe haksızlık yapar. Her ikisinde de adil olarak hükümlerini göndermiştir. Ve nihayet sonu evin kocasının kulağına, gönül kulağına küpe olarak takacağı son sorumluluk duygusu ise üstünlüğün ölçüsü o evde takvadır. O evde Allah'ı görüyormuşçasına hayatına çekip veren el üstündür. Bu kadındır veya erkektir. Kıymetli kardeşlerim, sizlere tam 33 derstir takdim etmeye çalıştığım aile bağlantılı konuların ev bağlantılı konusunu erkeklere ait olan bölümüne burada tamamlıyorum. İnşallah bundan sonraki dersimde ise hanımlara endeksli olan, irtibatlı olan konuları da son kez bir hatırlatacağım. Ve böylece bu iki dersten sonra sizleri çocuklu bir aileyle tanıştırma dönemine gireceğiz. Ve çocuklu bir aileyi Değişik versiyonlarıyla Sizlere takdim etmeye çalışacağım Netice olarak Biz Geçici bir dünyada yaşıyoruz Yaşamış ol bu dünyada Hesap yok Hesap ahirette Burada eylem var Amel var Aksiyon var Hareket var Ama bir dünyada yok bunlar Ya Rabbi bana bir dakika müsaade secde yapacağım desen Buna müsaade yok Bunu dünyada yapacaksın diyor allah Teala Öyleyse bu dünya eylem dünyasıdır, amel dünyasıdır, salih amel dünyasıdır, ahirette de hesap dünyasıdır. Bugün hesabı görülmemiş olan bir dünyada yaşıyoruz. Ama mutlaka bir gün görülecektir. Bu hesaba katarak lütfen evlenmiş olduğunuz hanımlarınızı ve evlenmiş olduğunuz beylerinizi bu temel bilgilerin ışığında bir mercek altına alın. Nerede hata yaptık? Noksanlığımız nerede? Kusurlarımız nerede? Bunları tespit ederek... Medeni bir şekilde ahlaki özelliği olan müdahalelerle düzeltmek imkana sahibiz. Çünkü biz daha ölmedik. Hala Allah'ın bize lütfetmiş olduğu, ondan gelen bir ruhun sahibiyiz. Bu ruh bedenden çıkmadı müddetçe daha çok işler yapar. Çok hayırlı hizmetlere imza atarız diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle kucaklıyorum. Allah yarınız ve yardımcısına teşekkür ediyorum